Müzekkin Nüfus, Nefislerin Terbiyesi, Kutbul Arif'in, Eşrefoğlu Rumi Hazretleri, Sesli ve Sessiz Zikir, Allah ona rahmet eylesin, Kadı İyaz şöyle der, Zikretmek iki türlüdür, biri kalple, diğeri dille yapılır, Yukarıdaki rivayette altı çizilen zikir, dille olandır. Dille zikirden maksat, La ilahe illallah demek değildir. Belki, içinde Allah'ın razı olduğu bir kelamdır. Kur'an okumak, dua etmek, tesbih, temcit, tehlil ve tekbir benzeri ne varsa zikirdir. Ulemadan kimisi, zikri neftali, La ilahe illallah demektir. Zikirden maksat budur demiştir. Fakat bu zikrin, Sesli mi, Yoksa sessizce söylenmesi mi daha eftaldir konusunda, ihtilaf vardır. Bazıları, Sesli zikir faziletlidir. Zira, Sese dönüşmüş amel, Daha eftaldir. Dile getirmekle, Zikrin değeri artar. Fazla amelede, fazla ecir vardır der. Bazısı da, gizli zikir daha faziletlidir. Çünkü, amelin gizlisi kıymetlidir demiştir. Müslimin şerhinde, mesele böyle ele alınmıştır. Evet, bu konuda söylenecek söz çok. Bunları, zikir kısmında okuyacaksın. Yukarıdaki rivayette, onlar, hakk Teâlâ'nın öyle bir kavmidir ki, onlarla oturanlar da şaki olmaz buyuruluyor. Buradan anlaşıldığına göre, saadet ehlinin arasına karışıp, onlarla kaynaşan saadete erişir. Kim ehli saadetle oturup onlara yönelir, ve kendilerini severse, isyankâr olmaz. Belki bunların sayesinde, yüce makamlara ulaşır. Ehli hikmet şöyle demişlerdir. Salih, Abit ve sufilerin zikir, tesbih ve dualarını seslice yapmaları, böylece Hakk'a yalvarıp yakarmaları sebebiyle, yaşanan afetlerle kapanan ayır kapıları açılır. Mücahede ve riyazetle dünyadan yüz çevirip Hakk'a yöneldiklerinden, çevre köyler ve şehirler bereketlerinden istifade eder. Sufiler nefslerini temizleyip, çirkin sıfatlardan kurtulurlar. Bu çirkin sıfatların yerini, güzel sıfatlar mı alır? Yoksa, çirkin sıfatlar güzelleşirler mi? Kötü sıfatlar, bütünüyle yok olur. Yerlerine, iyi sıfatlar gelir. Gecenin gidip gündüzün gelmesi, kışın gidip baharın gelmesi, isyanın bitip itaatin başlaması, inkarın sona erip ikrarın doğması, Cehaletin bitip ilmin gelişmesi gibi. Fakat bunun olabilmesi için aşağıda anlatılacak olan yedi hususla meşgul olmak gerekiyor. Bu hususlarında asıl ve hakiki olanı vardır, sahte olanı vardır. Asılsız ve sahte olandan fayda gelmez. Ey Aziz! Dinle şimdi. Bu yedi meselenin asıllarını bir bir anlatacağım. Bu asıllar üzerine yaşar ve amel edersen maksuda ulaşırsın. Bu kitabın müellifi olan Abdullahoğlu Eşref'i sakın duanda unutmayasın. Bu kitabın ikinci bölümü yedi fasıldan oluşmaktadır. Her fasıl yedi husustan birini açıklar.